Evet sayın dinleyicilerimiz, Ceviz Kram Podcast'imizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Burada Cenk Bey'le birlikte bazı tartışmalara gireceğiz, bazı bilgiler vereceğiz. Şimdi sözü Cenk Bey'e veriyorum. Evet de sayın dinleyiciler, Hüseyin Bey'in de dediği gibi hepiniz hoş Hoş geldiniz. Yani i̇lk bu bizim itkimiz yani, birincimiz yani. Dolayısıyla çeşitli, çeşitli konulara gireceğiz. Öyle düşünüyoruz Hüseyin de Güncel konular var, güncel olmayan konular var. Günlük karşılaştığımız şeyler var. Dilerseniz evet. ki daha başka konular da olabilir. Yani çeşitli konular var. Takılacağız yani. ya işte kafamıza göre. Yani kafamıza göre muhabbet, sohbet, keyif yani. Keyif olun yani Bunlar ciddi şeyler değil yani. Tamam ciddi şeyler konuşacağız da yani. Sonuçta biz evet. şey değiliz. Kanal tonları değiliz, stratejist değiliz. Yani biz ciddi almak zorunda değilsiniz. Yani sürçü dili ettiyse kafa şimdi. Evet, affedin bizi. Evet, söyleyin bey. Yani neler oldu, neler bitti biliyor musun? Ben hiç takip edemiyorum çünkü tüm gün oyun oynadığım için. Şimdi daha demin e, notlarımı ekledim bazı şeyler var. Sen de görmüşsündür. Görmedim. Gömedim mi? Görmedim baba. <gülüyor> <vallahi. gülüyor> Neyse. <gülüyor> i̇şte Dünkü haberleri takip etmişsindir az çok. Ne olduğunu biliyorsun. Yani ama haber bütün etmeye çalışıyorum bazen. Evet. Gündemde şu var. İran Irak'ta bulunan ABD üssüne vurdu. Aa. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya e şimdi ABD üssü Irak'ta değildi var bir. İkincisi İran diyor vuruyor? <gülüyor> İran benim anladığım şu hani komutanları öldürülmüştü ya Süleymaniye. He doğru bir tane komutanları vardı. Kanuni Sultan Süleyman. Şeyi... <gülüyor> e i̇şte onu... Ona mı yaparaktan intikam gibi mesela... Inti i̇ntikam almak için böyle bir şeye girişmişler. Ne diyorsun? Kınıyor musun yoksa güzel mi buluyorsun? Ya, güzel bulmak ya da kınamaktan ziyade yani şu ABD-Liran'ın savaşı bir bakmak bak değil mi? Evet. Yani şimdi Kasım Süleyman neden vuruldu? Yani Ka Kamili mi? Kasım mıydı? Kasım. Süleyman Kasım yani. Süleyman neden vuruldu? Evet. Neden vuruldu? Ben de merak ediyorum. İşte sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorsun. <gülüyor> Onun için kafamızı atacağız sayı seyirciler, dinleyiciler daha doğrusu. Pardon, seyirciler sanki televizyondaymışım gibi. Yani şimdi Süleymaniye, benim anladığım kadarıyla bir baskın düzenlemiş konsolosluğa. Evet. Orada baskın düzenlemiş, babayı almış anladığım kadarıyla Amerika Vurmuş direkt kafadan, bu adamı. Yani vurunca da ortalık karışmış. Dolayısıyla İran'da İntikam yemini etmiş, cenazeler olmuş sanırım. Değil mi? Evet. Devamında gelecek mi sence bunların yoksa böyle bu son mu olacak? Tahmininedir. Yani bence devamı gelir bunun ya. Gelir yani değil mi? Amerika'da şey yani kendi ülkesindeki İran hissene olursa. Vurur evet. dedi ya İranlılar vurursa, İranlı misilleme yaparsa onda da karşılık olarak da İran'da gider şey Amerikan ordusunun genel kurma başkanı vurabilir yani. Bence güzel asker. Yani ben öneriyorum Muhammed'i neydi değil mi Cumhurbaşkanlığı? Evet, aynen öyle. Senin düşüncen neler Hüseyin Bey? Yani benim düşüncem e, haklı haksız manasının değil sen gibi. Yani öyle bir düşüncem yok zaten. Yani olaylar olduğu gibi ya. Şu an başta olayı başlatan tabi Amerika. <gülüyor> yani ABD. Tabii. Sonra da İran böyle bir faaliyette bulundu. Neyse bu konuyu geçelim mi? Bence yani geç geçelim. Geçelim, evet konuştuk edince. <gülüyor> Üzücü bir olay var. Avustralya'da yangın oldu. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman oldu? 2 gün önce oldu. Aa, evet. valla benim yok ya. Yok mu? Yok ya, hiç. Yani bir sürü hayvan falan öldü, hiç haberin yok mu bundan? Ben sanki bir şeyler duydum böyle Avustralya'da başbakan umursamıyormuş falan gibisinden. Avustralya. Avustralya. Evet. Başbakan umursamıyormuş kimsinden yani, bir şeyler duydum ya yangınları diyor yurt dışı kesici yapıyormuş gibi bizim belediye başkanı diyor ama oradaki e, kaç milyon 41 milyonla yakın hayvan öldü çok zorcu bir durum yani çoğu ülkenin nüfusundan daha fazla gerçekten böyle bir yangını çıkarana ne demiş yangını çıkarana ne demiş yangını çıkarana ne yani öyle denir de. <gülüyor> Yani bir kötü söz söylemek istemiyor musun? <gülüyor> ne diyeyim ki yani şimdi yani Rabbimiz karşılığını verecektir diyorum yani. yani Güzel. Kötü söz benden bu küçük. Kötü yani. söz sahibine ait diyorsun yani. Evet, kötü söz sahibine ait yani. Kötü söz, kötü söz yılan delinden çıkarır diye bir söz var yani. Çünkü ha. Ne misin o söz? Tatlı söz. Yok yok bu kötü söz bu farklı o tatlı diyor onun delinden çıkarı i̇şte bu çüngraa delinden çıkarı bu şimdi. daha ha, onu bilmiyordum fiyat tekrarla izlediğim dinleyicilerimizde uçmuyor evet. kötü söz çüngraa delinden çıkarı seyirciler evet. dinleyiciler hep seyirci <gülüyor> diyorum <ya. gülüyor> televizondaysanız <gülüyor> olabilir ya ilk yayınımız kusura bakmayın arada heyecanlanmalar olabiliyor ya, önemli deli seyirci muhabbet Jack Beyciğim şimdi size bir soru soracağım tabii ki ya bu sen televizyonda mesela takip ettiğiniz bir Türk dizisi var mı? Televizyonda yok ya ben internetten diyorum. İnternetten izliyorsun. Yabancı dizi izliyorsun o zaman. Ya, yabancı değil, dizi Türk dizisi de diyorum. var. Ne izliyorsun son zamanlarda ne izliyorsun? Ya vallahi işte bana bir öneri geldi geçen. Güzel bir öneri sevdiğim bir insandan. Atiye diye bir dizi varmış. Beren Saat oynuyor. Ha evet Netflix'te var herhalde. Netflix'te aynı. Ha. Ya öyle Göbekli Tepe'de geçiyormuş, sen yani, neymiş, bilmem, sekiz bölünmüş. izledim böyle ama çok beğenmedim açıkçası yani. Diyeceğim bu. Ben şimdi spoiler'a yani şimdi belki dinleyicilerimizden de izlemek isteyenler olacaktır izlemeyip de. En yani sonra bana gani, gani küfürler etmesinler. Yani o yüzden çok spoiler yes. vermek istemiyorum ama ya oyunculukların çoğu bence berbattı yani. Ya Sen At kendi düşünüyorsun tabi bu ya. Katılanlar olur, katılmayanlar At olur. Atiye'yi izlediniz mi Seyfried? Yok ama Beren Saati'nin oynadığını duymuştum. Evet. Böyle Instagram'da falan gezinirken reklamları falan çıkıyordu. Evet çıkıyormuş, reklam bol bol çıkıyormuş. Siz neler izlediniz? Bir şeyler izlediniz Ben zaten mi? her sene bir tane dizi takip ediyorum, Fix. Her sene bir Bu tane? Bu sene var. baktım, takip edemiyorum. Yok, yani öyle bir dizi yok. <gülüyor> ama dün karşılığında tutunamayanlar diye bir dizi çıktı TRT 1'de. Tutunamayanlar şey değil mi ya? Oğuz Atay'ın kitabı değil Aynen, mi? Aynen onun kitabı. Zaten e, dizide de edebiyata falan değinmeler değinmeler oluyor. Komedi dizisi. Hı hı. Kimler yani oynuyor? Benim hoşuma gitti. Kimler oynuyor? Ece Ece Çeşmen oldu. Doğu Demirkol. İşte, ta, e, aklıma gelen isimler bunlar da. Sima olarak tanıdığım isimler var ama isimler içinde bilmiyorum söyleyeceğim. Neyse dinleyicilerimiz <gülüyor> Doğu Demirkol oynuyor zaten. Yani benim hoşuma gitti komedi dizisi. Güzel bir diziydi. İyi bakalım. Bakın. Ne zaman? Üzülüyordum oyun... bu sene takip ettiğim bir dizi yok diye ama. <gülüyor> ne zamanları çıkıyor bu dizi? İşte salı günleri. Salı günleri. Saat kaçta başlıyor? 8. Evet sayın dinleyicilerimiz. salı günleri 8'de, TRT 1'de tutmamayanları izleyip yorumlarınızı... Yani bekliyoruz. Bekliyoruz açıkçası. Yani <gülüyor> Siz neler dersiniz? Ben izlemedim de, hani Hüseyin Bey izlemiş, ben fena bulmamış. Yani aynı şekilde Atiye'yi de Netflix'ten ya da başka yollardan izleyebiliyorsanız. Yani bekliyoruz yani bu şekilde. Sizlerden bir yorum, evet. öneri, eleştiri. Ya da... Gibi gibi. Evet Cenk. Şimdi yaptığımız işin adı ne? Podcast değil mi? Evet. Bunu bize bir tanımlar mısın? Ne demektir podcast? Yani podcast yani bir pot kırmanın sürdüğü yayınlar. Kes zaten ne demek? Gerçi kes yayın demek değil. Kes kesmekten geliyor. Evet. Yani podcast ne demek? Pot kurdun ama potu keseceksin yani yayınlarda. O demek. Podcast. Biz sence şu an güzel başladık mı yoksa? <gülüyor> Bence fena başlamadık ya. Yani hayatımda ilk kez podcast yapıyorum. Yani kaç, kaç yaşındayım? 23 yaşındayım. 23 yıllık hayatımda ilk podcast yapıyorum. Ana kanundan podcast'ta doğmadıkız. Yani, yani TRT'den yetişmeliyiz. Özel televizyonlardan yetişmeliyiz. Radyocu hiç değiliz. Peki sana bir soru daha sorayım. Evet. Takip ettiğin işte böyle podcast yeni yapılan kişiler var mı? Takip ettiğim... Var birkaç kişi de öyle yani. düzen olarak takip ettiğim yok yani. sizden terdik var işte. Suni'nin gündemin yaptığı yayınlar var, Esed'in. Esed daha kapı hmm. Şey değil yani yoksa o bir Esed ee, Başka neler var? Yani aklıma gelmiyor İngilizce podcast'ler de var da şu an hiç yani, Takip ettiğim, düzenli olarak takip ettiğim yok yani. Sizin var mı şey mi? Sizin vardır mı bakalım. Takip ettiğim değil de ben böyle gezenirken denk geldiğim var mesela. Mesela Meriç Aral'ın yaptığı bir podcast var. Kim? Meriç Aral. Meriç Aral kimdir? Bizlere paylaşabilir misin? Ee, kimdir? Ben onu Söz dizisinde oynarken e, tanımıştım. Hmm. Oradan oyunculuğunu falan beğendim. Sempatik bir kişilik, komik, eğlenceli. Evet. O tarafa hoşuma gidince işte podcast yaptığını rastladım. Birkaç şey indi dinledim öyle. Ya Meri Çağal ismi hiç yavancı gelmedi bak şimdi böyle podcast deyince. Sanki Var, yan evet. yana görmüştüm ikisini Meri Çağal ve podcast kelimelerini ama nerede gördüm acaba kim bilir? Nerede yani. gördünüz acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ya. Gazeteleri mi gördüm? belediye yan tablosundan mı gördüm? Mesela onun çektiği wine'ları falan da beğeniyordum. Güzel, eğlenceli birisi yani. Wine da çekiyordu. Evet. Valla ben wine'ci 3 kişi falan biliyorumdur yani. Aykut Elmas, Halil İbrahim, bir de bir Uğur Driver. O üçünü biliyorum yani. Wine <gülüyor> dedim. Yani wine hala yoktu artık wine. Wine'dan ziyade daha çok story atıyordu da işte van şeklinde öyle demek istedim. Evet. Yani wine artık kalmadı değil mi? Yok kalmadı. <gülüyor> Ama wine <gülüyor> neden bitti ya? yani? Bence yani Instagram'da daha çok story kısmına falan girmesi. Doğru, Instagram'da hikaye, roman'da yani, hikaye geçtiği için. Çoğu şeyi Instagram'da halledebiliyorsun artık. Tabii yani diğer platformlarda bir fukra, ne bileyim, köşe yazısı falan yayınlayabilse story'yi kırabilirler hikayeciliği. Evet, yani, aynen öyle. Masal, ne bileyim, böyle şeyler, böyle tatsız şeyler sayın dinleyiciler. Bugün yani, Antalya'daki hava'yı nasıl beğendin mi? Antalya'daki hava'yı beğendim. İki günlük hızlı e, sat, yağmurlu. Satın almayı düşünüyorum. <gülüyor> Şey, Neon 11de de satışı çıkar. <gülüyor> evet yani işte ne bileyim pazarlardan, dinlenme lerlerden, alışveriş merkezlerinde satılırsa alabilirim yani havayı. Ona güzel hava yani biraz esiyor ama Antalyamız kışın en soğuk havası böyle. Hüseyin Bey yani sizin yani, görüşlerinizi merak ederim. Hava durumu takip ettiğim hava durumunu takip ettiğimde yani bakıyorum çoğu şehrimiz 10 derecenin altında yani 5 derece 5 derecenin altında olan bir sürü şehrimiz var ama Antalya maşallah 15 14 derecede. <gülüyor> yani bunlar rağmen insanlar uçuyor burada. Yani buna rağmen uçuyoruz. Tabii hısa alışkın olduğumuz için ondan biraz. Ya tabii biraz bünyedeyiz arkadaşlar. Mesela ben evden çıkarken bizimkiler diyordu ki hava çok soğuk oldu, bilmem ne falan diyorlar. Yani 15-16 derece yani ne kadar soğuk olabilir ki diyorlar. Yani şu an ne suya yani? Esmese güzel aslında ama. Yani Ankara'mızda Yani işte hava rüzgarlı olunca güneşli yerleri geçmek gerekiyor. Sana doktorlar da diyor yani güneşe girin yani biz girmeyelim size diyorlar yani. Güneş biliyorsun atasözü var ya güneş girmeyen eve doktor girer diye. Hani evinize güneş girmez. girsin. Girmez mi? Girmez. Güneş doktor. girmeyen eve doktor girmez. Neden? Yani güneş girmeyince herhalde doktor vermiyor galiba. <gülüyor> yani güneş kim ona bağlı, güneşin kim olduğuna bağlı. Yani Şimdi güneş beklerken de güneş girerse? Adamın sonunda da belki güneş falan. Haa, güneş kim var ya? <gülüyor> Turan Güneş, Hurşit Güneş, Doğan Güneş. Onlar bir eve girmiyorsa demek ki, o eve doktor girmiyormuş. Bir de Güneş kastesi girmiyorsa Güneş kastesi biliyorsun. Aynen öyle. O da kapanıyor ya artık. Evet, çok sevdiğimiz bir gazeteydi. Her gün okurdum. Yani benim okulun üç platformdan biri herhalde Güneş kastesi olabilir. Yani Instagram kullanıyorum. Ben Hürriyet'i beğeniyorum. Hürriyet. Aynen. Orada e, sevdiğim bir yazar var. Kim? Ahmet Hakan. Oo Ahmet Hakan. Yani siyasi görüşleriyle çok e, şey yapıyorlar mesela beğenmiyorlar ama ben siyasi görüş olarak düşünmüyorum. Yani yazıları bayağı bir eğlenceli. Evet Ahmet Sevmiyorum. Hakan bence yani espri bir dili var. Yani yüz yılım bence onun yazar Ahmet Hakan olabilir. Yani şaka yapmıyorum burada hakikaten. Yani edebiyat tarihinin adını altın harflerle yazılı. 10 yıl sonra lise giden çocuklar. yazar yazberlerken Ahmet Farhan'ın adını ezberleyecekler bence. <gülüyor> o kadar da değil bence. Belli de olmaz. Bakıyorsun şeylere işte müfredata. Refikat Karay. Kim bu adam? Köşe yazarı. 100 yıl sonra müfredata koymuşlar adamı. Yani bir gazetede köşesi var adamın. 100 yıl sonra senin öğrenciler okuyor. O zaman biz de gazetelerde yazalım. Yüz yani yıl yani, sonra belki koyarlar biz Neden koymasınlar Fahim şey Bey yani? Yani Nedim bile girdiyse edebiyatımıza. Doğru Nedim. Edebiyat, bizim lisedeki edebiyatçımız onu kötülemiş hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet. Bir özelliğinden dolayı. Ha, evet Nedim'in malum bir özelliği var ama <gülüyor> evet. ya Bence kötülenecek bir özellik değil ya. yani. insanlık değil mi? Yani tabiç. Yönelim. Allah vergisin. Allah vergisi diyelim yani yani. Niye kötülürler anlamıyorum ama damdan düşmüş galiba değil mi Nedim? Öyle bir şey diyordu aynı adam. O bize kötüleyen adam. Evet. <gülüyor> Adam mı, kadın mı artık bilemem. Yani, adamın, <gülüyor> pek yani Bir şey şimdi, diyemiyorum. Yani selamlarımızı yolluyoruz. Kendisini çok seviyoruz, onu da. Çok Bizim... sevmiyoruz ama Yok <gülüyor> yok yo, yo, ben <gülüyor> severiz, severiz ya. Biz gördüğümüzde selamlaşıyoruz yani. İşte, ya Cenk Bey nasılsınız falan der falan. Ben de iyiyim, siz nasılsınız derim. Yani. <gülüyor> en fazla bu kadar yani. Ne yapacağım, ne? küfür edecek mı yok adamla. Ya da kadından. Adamla. Adam mı değil mi? Adam. Adam doğru. Doğru. Doğru. <gülüyor> Ama işte Nedim. dedim üzülüyorum ya Nedim. Nedim abi. Kolpaçino Nedim gibi. Kolpaçino Nedim gibi. Onu ben izlemem ya Kolpaçino'yu. Çok güzel izle. Çok Şimdi güzel. Şöyle bir olay var. Bizim karşı apartmanımızda. Bir kalabayıklı bir amcamız var. Ee? Bu sene yerleşti apartmana. Bizim tam karşı dairemizde kalıyor yani. Ee, Balkondan e, pencereyi açtığımda Onu görüyoruz. Onu görüyorum sürekli balkonda. Sabah akşam balkonda görüyorum kendisini. Ben adamı tanımıyorum. Ama adamı gelen geçen tanıyor. Allah Allah dedim. Bu adam kim ki acaba? Sonra bana dediler. da oynamış. Onu dedim mi? Yoksa? Ya bir hapishane sahnesi mi ne varmış? Evet. Orada Orada oynamış kısa bir rolü var. Hapishanede, de da oluyor. Pala bayağı bıyığı uzun. Hani şeyde bir yer hapishaneye giriyor, bir şey oluyorlar. Doğru bunlar bir hapishaneye evet. giriyor. bir ceza bir cezaevi şey, koğuş ağası var orada. Nerede bir tost çıksana ya. Bir ara yoksa... bana yer gösteririm. <gülüyor> bir ara gelirse <gecesim>, <gülüyor> mi? İmza alırım ya adamlar. O herif oynuyordu oynuyordu. Ya dedim ben nereye geldim böyle nasıl bir bıyık bu? <gülüyor> Ama adam üniymiş sonra sözlerimi geri aldım tabii. <gülüyor> bizde ikinci film değildi abi. Evet, hatırlıyorum. ben ne zaman ne için işte bilmiyorum. ben de şu Kolpaç'ı yakalaydım. Açıkçası Kolpaç'ı da falan iyi falan diye diyen taraftardım. Sonra bir de Şafak Sezer falan doğru ya. Şafak Sezer iyi oyuncudur da. Olsa ya o yönde filmler tercihleri gelirdi kötü bence. Yani zaten birkaç filmi IMDb'de son sıralarda. Aynen. Ama işte Kolpaç'ı sonra bir izledim dedim şöyle geçenlerde. İlk ikisini ark arkaya açtığımızı dedim. Güzelmiş ya dedim böyle izleyen işte bu takip ettiğim podcast şeylerden bazıları da çok seviyordu. Dedim evet. ben de bizi izleyim hani dedim nasıl, nasıl olur bir, bir tane serisine denk geldim hatta bir Akşamlar serisine o sahne de güzeldir YouTube'da var izledim beğendim ilk iki filmini gördüm üçüncü filme çok kötü diyorlar onu izlemedim tabii. Evet. öyle diyorlar söyler yani izleyenleri bile kötü buluyorsa sevenleri bile kötü buluyorsa üçüncü filmi kötüdür İlk ikisini izledim beğendim yani ben Chopacino yani son 10 yılın Türk sinemasındaki en iyi filmlerinden biri. Kolpaçın O, bir rey. Komedi bakımından. Tabii. Hani çoğu şey bakımından yani Nur Bilgecev'den filmleri bir, Kolpaçın O, iki. Bence diye. en iyi film Ayda. Ayda mı? Veya mi? şey... Şener Şener'in oynadığı film vardı ya. Eşkıya. Eşkıya. Zaten o IMDB dedek. Eşkıya. Aynen. Kaç yıllık film o ya? Yani son 10 yıl demişsin ama. 90, 90 kaçta çekildi? 96. 96. Hı hı. Bizim yaşamımız işte. Yani biz de eşut filmlerdeyiz. Evet, buradan yaşamıza öğrenmiş oldunuz sayın dinleyicilerimiz. <gülüyor> bir sonraki bildirimizde her hafta bir kimlik bilgisi vereceğiz böyle. Falcıları birleştirirsiniz artık. Eski kimlikten de veririz ara sıra, Ciro, no, no. Evet, onlar da veririz eski kimlik, Dilale falan. <gülüyor> <Dini. gülüyor> ha ve hepsini web vereceğiz sayın dinleyicilerimiz. Yani her hafta bir tane kimlik bilgisi. Böyle de ediyoruz. Belki vermeyiz yani bilmiyoruz da. Evet Cenk Bey burada soruları ben sorarım diyerek sana bir soru daha soruyorum. <gülüyor> Yarışmadayız herhalde. Tabii ki. Evet. Bakalım ona cevap verebilecek misin? Bilmem. Ben soruyu sormayayım şimdi verebilecek miyim desem soru oluyor. Biliyorsun ki geçtiğimiz haftalarda. Evet. Yani geçen sene oluyor herhalde geçtiğimiz haftalar. Evet baktığımızda geçerse de, aslında geçen sene de dese de olurdu yani. Evet. Hakkında mısın bilmiyorum ama. Bir yerli otomobil haberi gündeme bomba gibi ne oldu? Patladı. Oturdu. Bomba oturdu mu? Gündeme bomba gibi düştü aslında. Evet öyle deniyor ama bomba düşer mi yani? Bomba patlar benim gibi düşer. Yani, sen şimdi bu klişelere karşı mı çıkıyorsun? Evet ya ben hayatımda klişelere bir de kiliselere karşı çıkıyorum. Neyse, kiliseleri sonra tartışırız evet, da. kiliseleri tartışırız onun şimdi konusu değil o, aynen. Sen şimdi yerli otomobil dedin değil mi? Aynen. Sana bu konuda sorum sormadan önce bir bilgi vermek istiyorum. Evet. Yerli otomobilin CEO'su nerededir? Bilgi vermek istiyorduğunu soru verdin. Aynen yine soruyu Nerelindir? sorayım da yine bilgiyi vereceğim. Nerededir? Spartalı mı? Aksa mi? İkiniz dediğin doğru. Aksakili mi? Evet, Aksakili. Aaaa. Evet. Akseki'nin neresinde? Merkezde tabii. Yani Akseki'de çok oturduğunu sanmıyorum. İstanbul'da veya yurt dışında yaşamış, büyümüş bir iyi, hemşerimiz. Otomobil oto, isteyin. <gülüyor> Beleş versin. Evet. Beleş vermez de, grup kaynağı oldu memleketimiz açısından. İndir, İndirim yapacak. Şu ben kendi memleketimde söylemiş bulundum. Sayın dinleyicilerimiz. Evet işte her hafta bir bilgi dedik ama sanırım her bölüm 5 bilgi gelecek. <gülüyor> Aksaki'nin otomobili <gülüyor> evet. ha? Sen soracağım soruyu, şimdi soruyorum. İznin varsa? Yani i̇zin, müsaade sizin. Yerli otomobilimizin markası. Bilmem. Valla Opel diyeceğim değil, fiyat. Peki projenin adı? Yerli otomobil projesidir herhalde, ne olabilir ki? Tok diye yazıyor ya. ya tok mu? O projenin adı değil miydi? Top ben gördüm onu da ben onu şey zentim geçen bir gündem olmuş ya top kuleleri diyor. Top kuleleri falan mı onda gibi bir şey mi? Evet neyse Top'un açılımını merak ediyor musun? Ediyorum bak şu an etmeye başladık. Bunu nasıl bilmezsin ya? Vallahi bilmiyorum ya Top ne ki ben gündem ya, çok... Ana haberlerden takip ediyorum. Türkiye Otomobilleri işte. Girişim Grubu ya nasıl bilmezsin lan seni? Bizim Çok cahilsin ya. Ya hakikaten vallahi hiç duymamışım ha. İmber Ortaylı yok Allah'tan burada ha. Yani çağırsak gelir şu an ha buraya. Arasam... <gülüyor> Cahilliğin kokusunu alır diyorsun. Arasam gelirdi numarası yok ya. Numarası olsa ararım. Ya şey... Yani bu, bu yerli otomobildi Bunun Bundan öncekiler yersiz miydi? Abi yerli yer, yer miydi? Yersiz değildi de yabancıydı. Mesela? Mesela. Mesela... Ferrari yabancı yani. Evet yabancı. BMW. Evet yabancı. Artık, Mercedes. artık bunları kendimiz mi üretiyoruz BMW'yi? Yok hayır. Kendimize ait yeni bir araba Hı. üreteceğiz. Kendimize ait yeni bir araba. Kendimize derken kendi ülkemize. Ülkemize ait yeni bir araba. Öncekiler eskiydi demek. Güzel. Devrim arabaları da üretilmişti diyorsan. Doğru devrim arabaları. Öyle bir şey vardı değil mi? Filmi vardı. Evet vardı. İzlemiş miydin filmi? İzledim galiba da sonunu mu izledin? Ne oldu? Başını izleyemedim. Ben de öyle bir şey. Televizyonda denk geldim çünkü. Geriye alma sarma olmadı için o zamanlar. Başından izleyemedim, çok uzunmuş. Sen o kadar uğraştığın araba gitmesin. Evet, yani. Düşün yani. Ara uğraşıyorsun, araba gitmiyor yani. Böyle saçma bir şey olabilir mi yani? Sen hayatında böyle bir saçma bir şey görmemişsindir o zaman. E, görmedim ki Ne zaman yapıldı devrim arabada? 96'dan önceydi değil mi? 1996'dan önce. E, çok önce canım. E, o zaman hayatımda görmemişsindir. Yani? Yani. Peki, hayatında böyle bir saçma bir şey duydum mu? Yani böyle saçma bir şey duymadım ben yani Böyle bir şey duymamıştım yani. Devirme arabaların arabayı yapıyorlar, benzin mi koymuyorlar? Evet. Cumhurbaşkanımız da diyor ki, o da işte, yani Cumhurbaşkanımız, şu anki insanın Cumhurbaşkanımız değil tabi ki de. Hani diyor, kap kafasıyla araba yaptık diyor, hı hı. Şark kafası da diyor, Şarkıyı beslenemiyonu tutuyor yani benzin koymuyonu tutuyor. Şarkı demek zaten şarkının şarkı. Yani ne? Beste. <gülüyor> Güzelmiş. Tebrik ediyorum sizi. Şarkı yarışmalarını niye düzenledin zannıyorsun hani Türkiye? Ye. Ondan sonra düzenlemeye başladı işte. Şarkı kafası deyince Cumhurbaşkanı. Akıllarına geldi tabi. İşte o zamanlardan itibaren şarkı yarışmaları düzenlemeye başladı. Altın mikrofondan başladı. Popstar'a kadar. En sevdiğin şarkı yarışması, yarışması hangi yarışmaydı televizyonda? Popstar ya, popstar kesinlikle. O Sen ses popstar. Türkiye falan o kadar iyi değil de. Bence de popstar vardı. Ya Popstar'ın bende bir ayrı bir anısı var zaten. Seviyorum popstar'ı. Ne gibi bir vardı? Ya o zamanlar tabii biraz çocukluk yani böyle bizim yaşımız 24 olduğu için. 24'e evet. de daha girmedim gerçi ama. Ben de girmedim ama. 24'e gireceğiz ama bu sene. <gülüyor> evet, gireceğiz. İşte o seneler. Yani Bayhan şu an gidiyordu. <gülüyor> Bayhan ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bayhan yani şey... bir, birinci sınıfa falan gidiyordu herhalde ya da ikinci sınıf toplam. Evet, bir iki. Bayhan şey değil mi? bu evli programına falan çıkmış sonra. Sonra çıkmış. Da bir ara uyuşturan yakalandığıyla yanlış bilmiyorsan. Evet, tabii ki de. O kaçınılmaz son ya. Bunu bilmeyebilirsin. Camiasında, sanat camiasında öyle şeyler oluyor. <gülüyor> yani. Olmasını ister misin? İstemez. Ya bilmiyorum, onlara sormak lazım ya şimdi. İstermeyen miydin? Ben şu an o şeyin içinde değilim. Sen de değilsin. Sen ister miydin? İstemezdim. Ama bence Bayhan değil de şey ya. Abidin, bir de Selçuk. Abidin zaten birinci olmuştu. Evet değil mi? Firdevs'i yenmişti. Abidin birinci olmuştu sonra ortadan kayboldu ama. Evet, Abidin nerede şu an acaba? Yani ismin hakkını vererek dolaşıyordur herhalde. Abidin. <gülüyor> abidin nerede acaba, yani arasak mı ya Abidin'i? <gülüyor> Arayalım. Nasıl arayacağız? Numarası yok ki, hani İber Ortaylı'nın numarası olsa arardık dedik. Ya şimdi aramam şart değil. Araştıralım numarasını vuralım. Evet. Bir dahaki yanımızda. Bir dahaki yanımızda. Belki Abidin konu konuğumuz olur, ne dersin? Bakalım kendisi gelmek isterse belki şey, telefon falansa, Yeni bir albumini belki bize paylaşıyoruz, yaptıysa eğer. Belki şarkısı, şarkısını bize söyler. Evet. Pops Arabid'in yeni albüm, Black Album, Pops Arabid'inden Black Album. Fark ettiysen genelde şarkı geçmeden de birinciler ortadan kayboluyor. Neden? Neden? Onun nedeni... Yani, demek ki jüriler yanlış bir seçim yapıyor. Ya ondan, ya, ya da... Bi... Yani, olabilir nedenlerinden biri bu. Ya da, o başka bir şey düşünüyorlar. Müzikten gitmeyi düşünmüyorlar, kendi kararları. Hep birinciler mi düşünüyorlar? Böyle? Demek ki birincilerden geliyor bu düşünce. <gülüyor> Birinci olunca hemen zirveye bırakıyorum. Ya da ilk deniyorlar, böyle albüm yapıyorlar, tutmuyor. Tutmayınca adam devam etmek istemiyor. O da olabilir. Ya da şey de oluyor, mafiyası oluyor olabilir bu işin. Ya yani direkt birincileri alıp, kaçırıp, susturma. Niye öyle bir şey yaptınlar? Bilmem hani yani bilincilere takıntıları vardır atıyorum. Evet. Böyle değişik takıntılarımız oluyor ya, tüm yani. filmlerinde de mafyaların değişik şeyler oluyor. Evet. Ve sahte kabadayından tutuklar vadisinaların hepsinde acayip bir şeyleri var ya. Evet. Bunda da böyle belki mafya bunları susturuyormuş Birincileri. Evet ilk yayınımızı nerede gerçekleştirdiğimizi söylemek ister misiniz sayın dinleyicilerimize? ama tam burasının neresi olduğunu biliyorum ama tam konumunu sen daha iyi biliyorsun yani Hüseyin Bey yani Akdeniz Üniversitesi değil mi burası? Evet Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz Yakut Çarşısının Yakut Çarşısının sağ tarafında kalan banklarda oturuyoruz Yakut hmm, burası Yakut mu oluyor? Yakut Çarşısı işte senin arka tarafında Arka tarafında Hindinicilerimiz yani evet. göremiyorlar bunu belki tasvir edebilirler ama yani... burada ağaçlarımız var. Banklarımız var, bir tane kafemiz var. Vitamin kafe. Evet, cezaevileri işletiyor galiba. Eşte <gülüyor> yani <an> cezaevide değiliz <gülüyor> sayın Öyle i̇şte bir atmosfer var <gülüyor> hakikaten buranın kötü renk gibi olmasın ama. Evet. Cezaevileri çalışandan işletiyor sanırım. İşte Başka bir tane basket sahası var. Güzel. Yani burada basket sahası çok evet. ya bu okulda. Baya... Evet. İyiyiyen yani, sporcu destekli yok. Hiç de oynamadım o kadar yıla da. Bir kere oynadım galiba. Burada mı? Evet. Hımm. Basket oynamaya Hı. geldikten şunu dedim. Bizim okulda da vardı da ben de burada okulumu da paylaşayım. Bilgi daha öğreneyim. Hacat Tepe'den mezunum. Tebrikler. Teşekkürler. Ateniz. Pek te güzel. Ben onun için tebrik ederim bu arada. Teşekkürler. Hacat Tepe'de bu kadar basket salası yoktu ama ya. burada bayağı yani gördüm yani saydım bayağı da. Yani biz gelene kadar buraya 5-6 tane vardı. Belki daha fazla vardır. Okulun her tarafına gitmedim şu an. Evet. Sen bizimle şimdi bir şey paylaşmak ister misin? Ne gibi? Ne gibi? Üniversiteye girişimizi nasıl buldun? Maceralı mıydı sence? Yani Bugün ya, girişimiz. Bugün girişimiz. Evet. Yani bence çok maceralıydı. Yani gerek kapı açıldı gördük ki. Ya. Sıradan yani. Sıradan yani buldum. daha kötü evet. girişler yaşamıştım zamanda. O yüzden başka başka okullardı. Daha zor girişler yaşadım açıkçası. Evet. Yani Ankara'dan mezun olduğumuz için şimdi, Hacatip Ankara'da bildiğiniz üzere. Ortadoğu Teknik Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversiteleri girdim bu şekilde. Adana'ya da girdin mi? Adana mı? Hı. Adana'ya girmedim mi? Çeşitli çeşitli yerlere girdim demiştim de ondan sorayım. Ankara'daki çeşitli yerler. Ankara'daki çeşitli evet. Adana'ya girdi de Uludağ'ya gittim, Öyle mi? Uludağ Üniversitesi'ne. Şeyden sormuştum yani. Adana'da hani garip olaylar oluyor ya. Belki <gülüyor> o garip olaylara denk gelmişsin de falan. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, Adana Yaratım'a bir kere gittim şimdi, ama Adana'ya gitmedim, o yüzden. Sen şimdi üniversiteye girersin, kapı 100 çöker falan. <gülüyor> o nasıl oluyor ya? <gülüyor> ya Adana işte, nasıl oluyor ya diye düşünüyorsun zaten böyle değil mi? Bu nasıl evet. oluyor diye. Doğru. Ama Adana'ya girerken de ben şimdi başka bir yere gidiyordum. Önceden, bir iki sene önce falan, üç sene önce. Adana'dan geçtik, uyandım böyle, nasıl, nasıl olur ya burası falan dedim yani. Otokale uyandım, Adana Otokale. Sonra devam ettik ama yani. Nasıl böyle bir yer dedim. Oluyormuş yani. De yani. Dünyamızın bir parçası Adana'da yani. Adana'yı yüceltmek ya kötü kötülemek anlamında söylemiyor. Adana için bir söz paylaş ve Adana konusunu kapatalım. Adana merkez... O kötü bir söz, onu boşver. Ağzını almak bile hayırlı değil. Yok de yok, hiç. Adana merkez... Büyükşehir merkezi. Bu <gülüyor> <gülüyor> Adana Büyükşehir ya. Ben de ya. şöyle diyeyim o zaman. Adana'yık, Allah'ın adama'yık. Tamam, tamam Adana polisini kapatalım. Evet, yani, Biden değil mi? Evet, yani Biden. Joe Biden. Yani Amerikan Başkanlık adayı. Donald Trump galiba. Var ya. Evet. Joe Biden, bir de Bernie Sanders var. Ben yani Bernie'ciyim ama Joe Biden de olabilir. Evet, tamam. Sana... Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Hepsi soruları ben soruyorum ama. Burada soruları ben soruyorum ama. <gülüyor> Yine sana bir bir soruluk bir izin vereyim. İzin veriyorsunuz abi evet. Bey? Yani şimdi Hüseyin Bey, ee, ne soracağım ben size? Ne sorsam ne sorsam. Hüseyin Bey hangi tak? Ya yani Hüseyin Beycığım şimdi benim aklıma şöyle bir soru geliyor yani sizin ben liseden beri tanıyorum. Yani edebi yönünüzün çok güçlü olduğunu, gerek lisede okuduğunuz metinlerden, gerek sınavlarda aldığınız puanlardan. Gerek seni hani demiştiniz ya üniversitede en yüksek lisansın neydi? Türk dili. Çok iyi dersin. O biz... kolaydı, o zaman geçen. Yani kolaydıktan <gülüyor> değil. Yani ben şeyden diyorum yani. Kolay, yani size kolay gelmiş. Yani herkes yüksek alamaz sonuçta. Ve de bir yönünüz var. ki yüksek almışsınız yani. Şiir sever misiniz? Şiir, e, şiir okumayı severim. Evet. Ya, okumayı seversiniz. Peki bize bir şiir var mı aklınızda böyle okuyabileceğiniz? E, düşünüyorum. Var, evet. Oku okuyabilirim. Okuyalım. Esedini yani bize nasıl öğrendin? Başlayayım mı Cenkör? Başlayın, <gülüyor> isminle başladın şiirin, şairin. Tamam. Kendiniz mi yazdınız, başkasının da? Değerli şairimiz Cahit Külebi'nin yazdığı O. Umut isimli şiirimizi. Umut mu? Umut. Umut. Evet. Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin. Yitirmişsin ne varsa biler biler. Bir sağlık, bir sevinç, bir umut. Onlar da neye değse gitti, gider. Dost bildiğin insanların yüzleri, aynalar gibi kapkara. Suyu mu çekilmiş bulutların, dönmüşsün kuruyan ırmaklara. Taşlara düşen saat gibi ne artı ne eksi. Bir sağlık, bir sevinç, bir umut, hikaye hepsi. Bu kadar. Değil mi? Evet. Yani. güzelmiş ama şiir ben beğendim yani. Güzel okudu mu sizce? Yani çok güzel. Siz zaten güzel okudunuz ama yani şiirde güzelmiş yani. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Ya Umut vaat bir şiir okudu yani şu an Hüseyin Bey yani, bize. insanlık namına bence yani ismi gibi evet. Umut vaat ediyor yani. Bir seçim şarkısı olarak kullanılabilir, Umut. Umut filmini izlemiş miydin? İzlemiştim Umut. tabii ki, nasıl izlemezsin? Hangi Umut? Bir kaç tane Umut filmi var Türkiye'de? Lisede izlediğimizi soruyorum. Lisede izlediğimiz, he tamam. <gülüyor> ben, evet izlemiştik, bir, kaç kere izledik biz o filmi? <gülüyor> Evet. Nasıl filmdi o? Bir anlatabilir misin dinleyicilerimize? Nasıl bize. bir filmdi? Umut isimli bir çocuğu vardı. Ee, hikaye şey... Filmin baş karakterinin adı neydi? Emre Kınay mı? Emre Kınay Yok normal filmdeki adını soruyorum ya. Onu hatırlamadım ya. İşte bir adam vardı. Öyle diye anlatacağımı nasıl <gülüyor> <almayacaksa. Şimdi gülüyor> Böyle bir Emre adım... Kınay oynadığı bir adam vardı. Emre Kınay oynamadı o filmde ya. Kim oynuyordu? Ya tanımadık bir oyuncu aslında o çok bir yerde görmedin mi? Ona benzeyen bir adamdı. Ona benzeyen bir adamdı evet. <gülüyor> Cem Davran diyeceğim ama çok tanıdık. <gülüyor> evet. Neyse onu Emre Kınay tipine benzeyen bir adam. Yani. Kardeş Bay'ın da oynayan Seda vardı herhalde. Hı hı Seda Bakan. Aynen Seda Bakan. İşte neyse o... Zafer Algöz var. Seda Bakanla ile Zafer Algöz de var. Seda Bakanla Zafer Algöz için de ilk anlatmayacağım i̇lk ana hikayesini. Hanno. Filmin ana hikayesini anlatayım. Şimdi adamın çocuğu hastaydı. Sonra e, çocuğunun e, ameliyat olması gerekiyordu. Ama döner bulamadı. Böyleydi yanlış hatırlamıyorsan değil mi? Döner mi? Döner döner. Döner. Döner. Telefonu adı için yol verdi. Ya döner bulamıyor çocuğu besleyemiyor. Sonra ben de otu bakmış. Neyse. Ay sen döner döner Sonra bir mafya aracılığıyla bir adama ulaştılar. Değil mi? Böyle evet. hatırlıyorum. Mafyada şöyle bir teklif sundu adama. Yani sen benim oğlumu iyileştir. Yani e, böbreklerini bağışla veya neresini bağışlıyordu, kalbinin mi bağışlıyordu? Kalbini bağışlayamazdım. Kalbini bağışlayamaydı zaten de bir organını bağışlaması karşılığında bir Böbrektir. Yani o mafya adamın da Organin oğlu bahmesi. hastaydı. Kalbini. Onun da iyileşmesi için bir organa ihtiyacı vardı. O organ da Umut'un babasında vardı. Evet. Bunun karşılığında adam da söz verdi ki senin oğlunu da ben iyileştireceğim ne istiyorsan yapacağım o, o da artık benim oğlum sayılacak diyordu. Böyle diyordu. Evet. Yani böyle demese de <gülüyor> olay böyleydi. Bayağı iyi ha. ben hiç hatırlamıyorum. Ee? <gülüyor> Gerçekten mi? Evet. İşte ondan sonra yani babası çok duygusal bir sahneydi. Ameliyata yattı. Organları başladı ve öldü. Umut da daha küçük yaşta onu gördü. Yıllar sonra asla o olayı unutamadı. Babasına yıllarca minnettar olarak yaşadı. Evet. Böyle bitiyordu. Bu bayağı aksiyonlu filmdir ya. Böyle ya böyle... aksiyonlu filmi de ben sonra anlattım direkt. Yani ben böyle hatırlamıyorum. Bu kadar basitiydi <gülüyor> <gülüyor> bu film. Basit yani Umut'un babası işte. Umut'un babası önceden evliydi. Hı -hı. Sonra karısı ölüyordu. Galiba. Ölüyordu değil mi? Galiba anne ölüyordu herhalde. Anne ölüyordu, hatta Umut'a falan arada rüyalarında giriyordu. Evet, doğru doğru. Rüya olayı... Ya filmin başını başını... Işınlanıyordu. Filmin başını bir 10 kere izledik biz ama... Yani bunu anlatmamızın da bir anlamı kalmıyordu bence zaten. çok kişi izlemiştir. Ya Umut'u kim izlemiştir? <gülüyor> Herkes izlemiştir bence. Ya Umut deyince başka bir Umut filmi var da onu onu daha çok kişi izlemiştir herhalde. Bilmiyorum, Umut'u herhalde biz izlemiştirdir yani. Ben... Yok ya, baya çoğu kişi izlemiştir bunu. Seninle sultan... Umut hangi Umut ya? Yılmaz Biz Mozgunim kanunu izledik Recep Şefoğlu. Ha onu hiç izlemedim. Ya onu çok az kişi izlemişti zaten siyah beyaz filmi. Abi Ramiz daği oynuyor. <gülüyor> Yılmaz oyuncu Mozgunuyor yani. Bir de biri daha oynuyor. Üç kişiler daha böyle adada geçiyor. Adada evet, geçiyor. Geçiyor adada geçiyor film. Bak iyi tesadüf oldu bak. Yine Adana Kaderlerimizde. Ya onlar <gülüyor> değil. Evet. Umut o da o da güzel filmdir. Evet. O da fena değildir. Bence evet. Movut'tan daha güzel hatta. <gülüyor> Movut çok kötü ya. 20 kere izledik filmi ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada bize o filmi öneren, izlettiren hocamıza ellerinden öptük. Hayata karşı şey, varoluş mu sorguladı Mesut? Öyle değil mi abi Hüseyin Bey yani. Yani sınıfta ağlayanlar olmuştu ama ya. Olmuş muydu? mi? Yani, ya? olmuştu. <gülüyor> Kendini sıraya toslayanlar olmuştu yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> böyle, bir, böyle bir şey olamaz diye Kari, kariti. Doğru, kafayı yemişler. <gülüyor> Nasıl böyle bir film olabilir olabildiği. <gülüyor> Ne saçma filmi bu diye Yani ya, hakikaten filmin son kısmı biraz bayağı sıkıntılı ya. ya bakayım o filme bir daha ya. <gülüyor> bir daha mı izlesen? <gülüyor> yani biz o filmi bir ay boyunca izledik değil mi? <gülüyor> ya, yani, boy e, Hoca derse bitiriyordu ne izleyelim? Bir dahaki ders işte Umut'u izleyelim. Açıyordu onu. Ama başta açıyordu. Akıllı tahtayı böyle basıyordu sonra bir daha basıyordu öyle. <gülüyor> Ama şey baştan açıyordu bir defa. Kaldığımız evet. yerde Evet. Aynen. <gülüyor> bir de şey. Aynen söyle söyle söyle. Yok kalkmayı yemedim. Tamam ben söyleyeyim. Söyle. Ahmet Şerif iz bütün <gülüyor> stand uplarını izledik. <gülüyor> bütün mü? Hepsi bütün ya? Yani hepsinin değil de. Birkaç kısmını dört tane stand-up'larımdan dördüğünü 10 kilo izlemişizdir herhalde. Amelie Şerif stand-up mı yapıyordu ya o herif? stand-up diyorum ben. Stand-up'a benziyordu yaptığı şey. Kom komedyen yani. miydi o ya? Ben onu daha farklı bir mesleği vardı sanki onun şey. Pazarda şey meyve, meyve sebze satıyordu sanki o. Amelie Şerif izgüven. Hı hı pazarcılık yapmamız mı Pazarcılık mıydı? değil miydi ya? sebze meyve halinde hali hali. Hali. Öyledir belki. Öyle bir şey diyordu çünkü benim mesleğim diyor şeyi diyor. Meyve sebze diyor, ben malamım diyor. Beni buraya çıkardılar diyor, yani kafamı silatla yediler diyor. Biliyorsun zaten hani o gizli videosu var ya bizim, bizim okulda izledik sadece. Hiçbir yerde bulamadım ben o videoyu. Onu hatırlayamadım ya. O da izlemişim, nasıl hatırlayamadım bilmiyorum. Ya diyor yani şey diyor, babam diyor beni küçükken diyor elinden tuttu diyor. Mevvese bize satmaya gönderdi diyor. Evet. satmaya Evet. Ben de ondan sonra o mesleğimi icra ettim ömrümün sonuna kadar diyor. Ama daha ömrüm bitmedi diyor. İşte diyor, buraya diyor, buraya beni sonra çıkardılar diyor, bir tane Acun abiyle karşılaştım diyor. Evet. Diyorsun böyle, böyle kişiler genelde Acun Mülcalı'ya da Cem Yılmaz buluyor. Evet. O Yılmaz pazarlara uğramadığı için Acun abi gelmiş. Bir tane şey var, O daha fakirmiş aynen. o zamanlar. Cem Yılmaz biliyorsun sosylete pazarından yapıyor. O büyük marketlerden yapıyor. Şimdi reklam olmasını söylemeyeceğim. ünlü meşhur yerlerden yapıyormuş. O yüzden görememiş ahmet Şerif'i sevgili dinleyiciler. Zaten acun abi görmüştük de acununca alı, demiş ki gel sen stand up yap, sen çok güzel espri anlayışın var demiş, mesajı alıyorum şuunda. Ot dedi ilk programda otu da yapmış hatta şeyde KKM'de Kütür Konga merkezinde. Hı -hı. Hatta bir de size otu dediğimler ya, yani biz izlemiştik bir tane videosunu. Yani otu dedi diyor da. dedi o ben oraya gittim o yere. Hı -hı. Yani o zaman daha, ben gittim ama Şerif yoktu tabii. Şey vardı, falan şansoy vardı. <gülüyor> Şaka yapmıyorum şu an gittim ama güzel. O da en arkadan izledir ama güzeldi yani. O, o da çok pata pıtı konuştu. Demek ki ben şunu anladım, Demek ki oraya çıkmak için komedyen olmak gerekiyor. Ottu kekemeye. Yani Gözurgon'a ya çıkmak için şartlardan birisi e, komedyen olmak. Tamam. Bu konuyu da kapatalım mı? E, sıktı mı diyorsun? Sıkmadı aslında. Devam edebiliriz. <gülüyor> Buradan başka bir yerlere geçebiliriz istersen. Hoş hakkınızlar geçeriz yani. Peki şimdi... o Ahmet Şerif İzgören'in İşte sen stand-up olduğunu kabul etmiyorsun, ne diyelim ona, adına ne diyelim. Ben kabul ediyorum zaten, komedyenmiş tamam. adam. stand lanını beğeniyor muydun? Yani çok da güldürmüyordu beni yani. Yani çok da güldürmüyordu değil mi? Evet. Niye yani <gülüyor> dersem izledik, bunun bir anlamını ben anlayamadım. Yani <gülüyor> güldürmek için izlemiyordu. Demek ki hocalar bizi güldürmek için açmadılar Herhalde bir mesaj vardı, o mesajı vermek için değil mi? Ne mesajı? Şey, SMS mi atmış? Galiba. O zaman her WhatsApp falan yok ki. İşte ücretsiz diye belki. Belki, yani ücretsiz SMS hakkını kazandıysa. <gülüyor> evet. Onu vermek için. Yani ne mesajı olabilir ki? Ben düşündüm Ahmet Çelifi'ye evet. de. Yani komedyen değil mi? Amfi de izliyorduk değil mi bir de? Amfi de izlemiştik, evet. Yani biz de amfi de izliyoruz. Ma mavi mavi koltuklar. Hala o koltuklar aynı mıdır acaba? mavi? Bilmiyorum, mi? ya ben okula... Ben son... değişeceğinizi zannetmiyorum. Ya okulu boyadılarsa değişmiştir belki de. Ama Şahin ama... ana rengi zaten mavi. hep mavi Her yer mavi. Evet ama şey okulun <gülüyor> duvarları şey değil ya. Mavi değil ya o dış duvar. Sarı, yani. sarıydı. Kırmızıydı, değil? sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Da mavi tam takımınız değil ama. Aynen. Mavi, Açık mavi yaptı. Sarı da tam sarı değil aslında. Aynen. Sonra şey, deniz mavisiyle de boyadılar orayı. Biz gördük canlı olarak. İşte Şahin bir mavi takıntısı var. Bu takıntı nedir onu söyle bakayım. Şeyde ne olabilir ya? Mavi bir huydur bende diyor ya Cemal ya. O mu diyordu? Turgut Yer mi Sen öyle diyorsan öyledir abi. E ben demiyorum. Onlar diyordu. Şu an ben dedim de. de? Hani... Büyüksün abi. <gülüyor> bir de şey var İbrahim Tatlıses'in meşhur bir şarkısı var biliyorsun. Mavi mavi mavi mavi diyor. Gözleri boncuk mavi. Heh. İşte Şahi Kur' adam İbrahim Tatlıses'i çok seviyormuş. Evet. Düş. O şey. zamanlar, o zamanlar Evet işte şimdi Hüseyin Bey di İbrahim Tatlıses'in demek çukurluğunu çıkardık. <gülüyor> evet. İşte Gözleri boncuk mavi diyor ya. Evet. O zaman Şahi de boncuk mavisine boyadılar yani. Öyle bir şeydi yani. Hakikaten. O zaman sen şunu mu diyorsun? İbrahim Tatlıses Haykır sesini çok seviyordum yani. Öyle önemli. Ya tam tersi olabilir. Haykır sesli Kral adam İbrahim Tatlıses'i çok seviyormuş. Ama şöyle bir şey duymuştum. Gazeteleri yazmış. Bülent. Ama kimse de kamerayı çekmemiş. Haykır açılırken İbrahim Tatlıses orada konser vermiş. Gerçekten mi? Öyle duydum. Hakikaten mi? Öyle duydum. Ankara Semender Park evet. açılırken mesela İbrahim Tatlıses gerçekten vermiş. İbrahim Tatlıses şu an ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapmıyor? Ki? Ne yapmıyor? Bilmem. Allah, İbnat Al sesim numarası yok bende, arayıp soramıyorum. Şu an belki oturuyordur evinde. Evet. Yani i̇ş olarak mı yapıyor, şey olarak, hareket olarak, durum olarak mı? Yani şarkı söylüyor mu hala, söylemiyor herhalde onları. Ya bilmiyorum, en son Sayın Cemre başkanımız da yakınlardı. Hala yakınlardır bence. E Tabii, yani yakın dedim yani, evlere yakın değil de, hani, hani dip tipe duruyorlar yani bir yere. Evet. Kan keglerdi yani, oyun Yani evet öyle bir ara İbnat ses güzel şarkılar söylüyordu. Yani ben de ağlayarak dinliyordum. Askerleri A bir moral ziyareti yapmışlardı, hatırlıyor musun? Hımm, evet. Hatırladın? Bak onu hatırlıyorum, bak gündem evet. takip etmiyorum ama onu biliyorum. Bir ben atlı ses olduğu için... Yaylalar, yaylalar... <gülüyor> <gülüyor> en son şarkısı o <gülüyor> <gülüyor> Aynen, en son çıkardığı şarkı herhalde bu. Single herhalde, şey single evet genel kumar başkanımızda o vardı galiba. Birkaç kişi daha vardı. Ceki Bey, fark ettiğiniz bir şey var mı bilmiyorum ya da ben öyle geliyorum. Buralar albüm çıkarmaya pek düşünmüyorlar, genelde single çıkartıyorlar. Evet. tek Tek parça yani. Ya albümü çıkartanlar da vardı. ben... Ya azaldı ama eskiden her sanatçı çıkartıyorduk. Popçular için diyorsun değil mi? Türk popçular için, için. Diyorum, tabii aynen. Ya o... şimdi popçular dışarıda oldukları için geçen hani biliyorsunuz bir vardı yılda 20 yıl önce popçular dışarı diye. Dışarı çıkartı çıkarttı, albümü çıkartamaya başladı bunlar, tek şarkı düşürdüler. Evet. Evet. Bu gerekli bilgiyi de dinleyicilerimizle paylaştığı için sana Binlerce kez teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum ama single yani şey yerlerle, maliyetler mi arttı? Ne oldu ki acaba? Ama tam tersi olması lazım. dünyadayız yani. İnsanlar rahatlığı hata yapabilir artık. Eskiden stüdyolarda yani sıra bekliyorlarmış. kuyruğu sabah 6'da giriyorlarmış, hastaneye girer gibi. Şey zamanında, ol zamanında. Hmm. Stüdyoların sırasına giriyorlarmış işte SSK'nın başında Kılıçdaroğlu varken. Bekliyorlarmış bayağı. Biz ne zaman kayıt yapacağız diye. Sabah akşam sabah 6'dan akşam 5'e kadar. Şimdi öyle bir şey yok ki. Şimdi her şey kolaylaştı. Devletimiz her şeyi kolaylaştırdı. E-Devlet var. E-Devlet'ten <gülüyor> randevu olabiliyorsunuz, biliyorlar <gülüyor> evet. işini artık. Her şey artık dijitalleşti değil mi? Dijital Tabii. bir çağda yaşıyoruz. Tabii dijitalleşti aslında. Daha kolay albümü çıkarmak. Neden çıkarmıyorlardı hakikaten? Neden tekniği çıkartıyorlar ki? İbrahim Atlıses çıkıyor. Ee, nereye gitti? Antep'e mı gitmişti orada? İşte antik çağ falan diye bahsediyoruz ya tarihte. Antik evet. çağ, yeni çağ, han, orta evet. çağ. Evet. Artık dijital çağ da bence tarihe girmedi. Girecek belki de yani. Yani bundan bir 50 sene sonra torunlarımız Ahmet Hakan'ı okuyacaklar. Bir de dijital çağ okuyacaklar. Değil mi? Ahmet Hakan okumazlar belki. Ya Ahmet Hakan. Sen kebap çektinler bence. Ya o evet saydılar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Hakan yani Ahmet Hakan'ın yazılarını okumazlardı hani. Ahmet Hakan ismi olarak belki. işte 1900'den kaç yılında şurada bu oldu. Eserleri şunlardır diye. Ezberlerler, sınavda sorarlar yani. Mesela diyorum biz yapıyorduk ya bize göre Ahmet Hakan'ın işte hiç işte işte karga sıyanık gibi. Burada da işte Ahmet Hakan'ın ne eser var biliyor musunuz? Cenab-ı Düzgün. Cenab-ı Düzgün'ün de bir şey... Cenab-ı Düzgün'ün de bir şey... Cenab-ı Düzgün'ün şey değil miydi ya? Tertane... Eğitimci... Eğitimci değil miydi? Cenab-ı Neydi Şahabettin? Evet, Cenab-ı Evet. Cenab-ı Şahabettin iyi ya, ben çok seviyorum onu. Cenab-ı Şahabettin'in şeyi, kurucusu, Cenab-ı Şahabettin. <gülüyor> cenab Şahabettin var, bir de Hüseyin Düzgün var. Biri adını, öbürü soyadını vermiş Cenab-ı Evet, Tevfik Fikret vardı. Tevfik Fikret, evet. Adana Değme Spor'un futbolcusuydu değil mi? Aynen, Fikret. sen PES'de bayağı kullanıyordun. Tevfik Fikreti, tabii. <gülüyor> Aynen. Evet, ben onunla Borussia Dortmund'u tam okuza atmıştım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani, sayın dinleyicilere inanabiliyor musunuz? Yani, yani şimdi Adana Demirspor gelse, buraya... Bak, gelin Adana. <gülüyor> Adana'nın ilk adlanan adamıyım. Evet, Adana olduk adlanıydı. Biz Adana'ya, yani Hüseyin Bey gittim bilmiyorum. Ben hayatımda bir kere gittim. Adana'ya gitmedim. Hüseyin Bey de belki hiç gitmemiştir ama ben hep bahsediyoruz. Ben gitmedim. He? gitmedim. Gitmedim. Ben gitsem zaten herhalde otobüslerden kaza yapar herhalde. Yazın <gülüyor> gidelim ya Adana'ya bence. Ya da kışın, kıştayı satın. <gülüyor> Ölmek istiyorsak gidelim ya. Yani bence bir Adana'yı düşünebiliriz ya bir gez gezilerde. Artık Batı tarafına değil de Doğu tarafına gitmek. Adana yep. olabilir. Adana Demir Sporu işte normalde getirseniz bir sahaya şurada Antal Akdeniz Üniversitesi stadyum var. Getirseniz oraya, Borussia Dortmund'u da getirseniz. Dortmund herhalde 5 atar. Sence yaptığımız podcast e, amacına mu şu an? Ya ulaşıyor bence yani. İnsanlar bunu kafa dağıtmak için dinleyecek. Evet. Kafa bayağı dağıldı şu an. Allah bulak olmuştur insanların kafası. Evet. Yani o zaman ilk bölümümüzde neleri konuştuk ve özetleyebilir misin bizi? Neleri konuştuk? Süleymaniye'nin öldürülmesinden bahsettik. Bunun karşılığında İran'ın misilleme olarak Irak'ta bulunan ABD Hüseyin'e saldırı düzenlemesinden bahsettik. Avustralya'daki anlılgından bahsettik. Ben izlediğim diziyi sizle paylaştım Tutunamayanlar. Sen de sen senin izlediğin diziyi paylaştın. Yani başka nelerden bahsettik? Adana'dan bahsettik, bol, bol. Akdeniz Üniversitesi'nden biraz bahsettik. Umut'tan bahsettik, Umut'tan bahsettik. Fenerbahçe'den bahsetmedik. Fenerbahçe'den bahsetmedik evet. Bir dahaki zaman bahs bahsedelim. <gülüyor> evet bu, evet, evet. Fenerbahçe bak. Haftaya bahsedelim. Haftaya Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe. Şampiyon vardır. Fenerbahçe. Şampiyon Fenerbahçe. <gülüyor> Yanlındık oldum ama. He? Evet, başka? Başkada nelerden bahsettik? Şiir okudum ben, Cahit Gülavir'in bir şiirini okudum. Evet, Umut isimli şiiri. Zaten Umut'a da oradan girdik. Aynen. Ne kadar gerekli konu varsa bahsettik kısacada. Evet, yani hayatımıza çok dair herkesin öğrenmek istediğiniz, hani bizden bize sorduğunuz, kapımızda yattığınız, bizlere mesajlar attığınız, hani bunu da tartışın diyeceğiniz, dediğiniz... Bunu tartışmasak yataklarınıza rahatça şey, uyuyamayacağınız. <gülüyor> evet, uyuyamayacağınız <gülüyor> konularınızı bekliyoruz yani. önümüzdeki hafta için ya da önümüzdeki haftalarda. Diyeyim. Hani... Biz şunu da tartışın. Hani şu konuyu da tartışın. önerileriniz, eleştirileriniz, işte neden böyle yaptınız, neden şu kısmı tartışmadınız, neden bizi aydınlatamadınız, neden bizi karanlıkta bıraktınız gibi. Eleştirilerinizi için bizlere mesaj atabilirsiniz her zaman. Ya da arayabilirsiniz ya da yüzümüze tükürebilirsiniz. Ya da şın içine şey tiyatro sarıp bize fırlatabilirsiniz. Yani deniz üzerinden de olur. Bekliyoruz yani biz bu şekilde. Yorumlara anonim yazabilirsiniz. Yani Tufur evet. edebilirsiniz yani, serbest yani. yani. Başınıza ne gelir bilmiyoruz tabii. Kafanıza göre takın ya. Tamam, Çok tak asmayın. Takılır. Bizden bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Surçili insan et değilse kafala haftaya veya bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.